Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve sahbihi ecmaîn ammâ ba'd. Hamd âlemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Yine siz değerli dostlarla, kardeşlerimle beraber Üç usulle Tevhide usul adlı seminerimizin Üçüncü bölümüne ulaştık. Geçen derslerimizde sizlerle birlikte Rububiyet Tevhidine ve Uluhiyet Tevhidine değindik. Allah izin verirse de bu dersimizde Değerli kardeşlerim, isim ve sıfat tevhidine değinmeye çalışacağız. Rabbim beni sözümde ve amelimde başarılı kısım sizlere de anlama kolaylığını nasip eylesin değerli kardeşlerim. Geçen dersimizde rububiyet tevhidine ve uluhiyet tevhidine değinmiştik. Rububiyet Allah subhane ve taala'yı fiillerinde yani yaratmada, öldürmede, diriltmede, rızık vermede, billemekti. Bunun üzerinde durmuştuk değerli kardeşlerim. Uluhiyet tevhidi ise Allah subhane ve Taala'yı ibadette billemekti. Yani namazda, oruçta, kıyamda, rükuda, secdede, huşu, khauf, korku gibi istiaze, istiaane, el-rahbe er ve gibi güzel ibadetle alakalı bu konularda Rabbul Alemin'i birlemekti değerli kardeşlerim. İkisi arasında temel farklar vardı. Bir insan rububiyet tevhidini kabul etse, uluhiyet tevhidini kabullenmemiş olsa Müslüman vasfını elde edemiyordu. Birisi yani rububiyet tevhidi Allah Subhane ve Teala hakkında bilmeyi ve billemeyi onun hakkında ilmi konuları, meseleleri özellikle fiilleriyle alakalı taalluk eden konuları bilmeyi gerekli kılıyordu. Ama uluhiyet tevhidi ise Allah subhane ve Taala'nın emrettiklerini yerine getirmek yani ibadette onu billemeyi gerekli kılıyordu değerli kardeşlerim. Bir kimse değerli kardeşlerim rububiyeti kabul etse uluhiyeti kabullenmemiş olsa müslüman vasfına eremez. Mekke müşrikleri bunu yapıyordu. Mekke'de müşrikler Allahu Teala'yı biliyorlar, tanıyorlar. Ancak Allahu Teala'nın ibadette bilinmesini gerçekleştirmiyorlar. Onun emrine ve hükmüne boyun bükmüyorlar. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın gönderilen son resul olduğunu inkar ediyorlardı değerli kardeşlerim. İzin verirseniz bugün tevhidin üçüncü kısmı olan isim ve sıfat tevhidine geldik ve bu tevhidimizin son kısmıdır. Toplam üç kısımda ele aldık. Allah nasip ederse bu konumuzu da burada inşallah işlemeye çalışacağız. Niçin isim ve sıfat tevhidini bilmeliyiz? Niçin? isim ve sıfat tevhidini bilmeliyiz. Bakınız bu güzel sorunun cevabını İbn-i Utheymin Allem'e, İbn-i Utheymin Rahimahullah şöyle cevap vermektedir. Allah kullarını bilerek, tanıyarak ibadet etmeleri için isimlerini ve sıfatlarını beyan etmiştir. Allah Subhane ve Teala kullarının kendisine ibadet ederken bilmelerini ve tanımalarını gerçekleştirmeleri için isim ve sıfatlarını beyan etmiştir. Zira isimleri ve sıfatları bilinmeden Allah subhanehu ve Taala'ya kulluk olmaz. Bakınız muhteşem güzel bir cevap vermekte Allame İbni Ufeymin Rahimehullah değerli kardeşlerim. O halde Müslüman Rabbine kulluk edebilmek. Rabbine doğru bir inancı taşıyabilmek için isim ve sıfat ilmini bilmeli, Rabbul Alemini isminde ve sıfatında birlemelidir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım o halde isim ve sıfat diyoruz. Öncelikle bu isim ve sıfat hakkında bir bilgi verelim. Bu isim nedir, bu sıfat nedir hakkında Temel bilgileri almaya çalışalım Allah'ın izniyle. Cucani'nin Tarifat adlı eserinde gelen anlama göre isimden maksat manaya delalet eden lafızdır. Manaya delalet eden lafsa o zaman isim diyoruz. Herhangi bir şeyin ilk etapta zihnimizde çağrıştırdığı o anlama o lafsa isim diyoruz değerli kardeşlerim ıstılahtaki anlamına geldiğimiz zaman yani isim ve sıfat tevhidi içerisinde yer alan ismin lugat anlamını beyan ettik. Onun ıstılahtaki anlamına geldik. ıstılahta ise Kur'an ve sahih sünnette zikrolunan Allah'ın zatına ve celaline naik isimlerdir. Kur'an ve sünnette zikrolunan, haber verilen, bildirilen... Allah'ın zatına ve celaline yakışan isimlerdir. Bu isimler tevkifidir. Tevkifidir yani naslarla tespit olunur. Akıl ve heva Allah için bir isim tespit edemez. Etse bile bu Kur'an ve sünnet nazarında bir başka tabirle isim ve sıfat ilminde makbul değildir değerli kardeşlerim. O halde aklın ve hevanın Allah'a bir isim bulma yetkisi Salahiyeti asla yoktur Ancak Allah ve Onun Resulü Rabbul Alemin hakkında isim ve Sıfat belirler değerli Kardeşlerim sıfata Gelince sıfat Bir şey için gerekli Lazım olan işarettir Vasıftır yani Bir şey için gerekli lazım Olan bir işaret ve bir Vasıftır ıstılahta ise Kur'an ve sahih sünnette zikrolunan, haber verilen Allah'ın zatına ve celaline layık olan sıfatlar demektir. O halde Allah'ın isimleri var, Allah'ın sıfatları var. Allah'ın isimleri naslarla tespit olunuyor, yine sıfatları da keza naslarla tespit olunuyor. Allah nasip ederse bu konulara birazdan temel hususlarına değinmeye çalışacağım. O halde isim ve sıfat tevhidinin anlamına geldik. Bir bütün olarak isim ve sıfatın tanımını yaptıktan sonra isim ve sıfat tevhidinin tanımına geldik değerli kardeşlerim. Bunun da tanımını şöyle tanımlayalım. Allah'ın kitabında ve Resulullah ve Vesselam'ın sahih sünnetinde varit olan yani gelen haber verilen Allah hakkındaki isim ve sıfatları Allah Subhanehu ve Teala'nın celaline layık tarzda tahrifsiz yani bozmadan, taatilsiz yani inkar etmeden, tekyifsiz yani keyfiyetine kaçmadan, teşbihsiz yani benzetmeden, tezimsiz yani cisimlendirmeden, temsilsiz yani benzetmeksizin birlemektir. Allah Subhanehu ve Teala'yı bu yollara kaçmadan bu kavramları kullanmadan Allah ve Resulü'nün haber verdiği gibi bu ümmetin selefinin bize aktardığı gibi iman etmek ve billemektir Allah subhane ve Taala'yı celaline layık olan isimler ve sıfatlarla bilmek billemek iman etmektir değerli kardeşler bir başka tabirle Allah'ın Haber verdiği gibi, peygamberin iman ettiği gibi, ashabının doğruladığı gibi, selefinin de izlediği gibi, Allah azza ve Celle'yi yüce isim ve sıfatlarla, celaline layık bir tarzda bilmek iman etmektir. O halde değerli kardeşlerim, isimlere ve sıfatlara iman konusunda, aklımızın ve hevamızın bir yetkisi salahiyeti yoktur Allah ve Resulü'nün haber verdiği isim ve sıfatlar doğrulanır ve bu ümmetinin bu ümmetin ashabının ve tabiinin ve tebey tabi'nin dediğimiz o üç kurum seçilmiş asrın insanlarının iman ettiği gibi tasdik kolunu, bir başka tabirle bu ümmetin selefinin iman ettiği gibi bir imanla Allah bilinir ve tanınır bu şekilde birlenir değerli kardeşlerim. İsim ve sıfat arasında ıstılahi anlamda farklar vardır. İsim ve sıfat arasında ıstılahi anlamda farklar vardır. Bunları açıklamadan bu tevhid çeşidini kavramak, anlatmak güçtür. Dolayısıyla kısa da olsa ben bunlara değinmek zorundayım değerli kardeşlerim. Allah'ın tüm isimleri değerli dostlar dikkatli dinleyelim. Allah'ın tüm isimleri Allah subhane ve teala'nın kamil sıfatlarla birlikte zatına delalet eder. Allah subhane ve teala'nın isimleri Allah subhane ve teala'nın kamil sıfatlarla birlikte zatına delalet eder. Örneğin örnek verdiğimiz zaman çok daha kolay anlaşılacak sanırım. Alim, Hakim, Semi, Basir, Allah'ın Kur'an ve Sahih Sünnet'te bildirmiş olduğu güzel isimleridir. Alim, Hakim, Semi, Basir, Allah Subhane ve Teala'nın Kur'an ve Sünnet'te bize haber verdiği güzel isimleridir. Bu isimlerin tümü Allah Subhane ve Teala'nın ilim, hikmet, İşitme, görme gibi sıfatlarını kapsayarak zatına delalet eder. Örneğin, alim ismi ilim sıfatına, hakim ismi hikmet sıfatına, semi ismi işitme sıfatına, basir ismi görme sıfatına delalet eder. Bu sıfatları kapsar, değerli kardeşlerim, bu isimler böylece, Rabbul Aleminin zatına delalet eder. Değerli kardeşlerim her isim taşıdığı sıfatıyla birlikte her isim taşıdığı sıfatıyla birlikte Rabbimizin o ismini ifade eder. Alim isimdir. Taşıdığı sıfat nedir? Bilmektir. Bilmedir. Allah subhane ve teala alimdir ve bilme sıfatına sahiptir. Bu yüzden alim ismi Allah Subhanahu ve Teala'ya delalet eder. Semi isimdir. Yani işiten. O zaman Rabbul Aleminin işitme sıfatı vardır. Allahu Teala'nın Semi ismi Allah Azza ve Celle'nin Allah ismine delalet eder. Bu şekilde değerli kardeşlerim kavramları, ilkeleri ilerletebilir, öğrenebiliriz. Yine değerli kardeşlerim sıfata gelince Allah'ın zatıyla kaim olan Kemal vasıflar demektir. Allah subhanahu ve ta'ala ile Ta birlikte olan kamil anlamda. Allah-u ta'alanın sıfatlarında bir noksanlık, eksiklik, asla bir kusur yoktur. Bu anlamda Rabbul alemin kamil vasıflarla vasıflandırılmıştır. Kamil sıfatlarla sıfatlandırılmıştır. Örneğin ilim, hikmet, işitme, görme gibi sıfatları Rabbul aleminin en kamil anlamda eksiksiz, kusursuz, noksansız düzeyde Rabbimize layıktır değerli kardeşler. Bu halde sıfatlarda bir eksiklik ve noksanlık asla yoktur. Bu nasıl olabilir? Rabbul Alemin sıfatlarında bir eksiklik ifade edebilir mi? Rahman ve Rahim olan Allah sıfatlarında olsun, isimlerinde olsun, hükmünde olsun, emrinde olsun, şeriatında olsun... Verdiği haberinde olsun, mükemmel, kamil vasıflarla ve sıfatlarla bilinir ve anılır değerli kardeşlerim. İsim iki şeye delalet eder, sıfat ise bir şeye delalet eder. Bu bir ilkedir. Örneğin isim sıfatı içine alır. Örneğin isim sıfatı içine alır. Sıfatsa ismi gerekli kılar. Sıfatsa ismi gerekli kılar. Şimdi ben bunları teknik bir terim olarak ifade edeyim. Yani elfaz ve kavramlar olarak ben bunları ifade edeyim. Ama ardından bunları örneklendirerek size açıklamaya çalışayım. Bu deminki söylediğim sözü şöyle örneklendirelim. Rahim, Rahman isimleri öncelikle bu iki isim de Rabbimizin güzel isimlerinden iki isimdir. Rahim ve Rahman isimleri Rabbimizin iki güzel ismidir. Bu iki isim Rabbimizin rahmet sıfatını içerir. Çünkü isimler sıfatlara da delanet eder. İsimlerin içerisinde Rabbimizin sıfatları yer alır. Zira ismin bize öğrettiği anlama baktığımız zaman sıfatını görürüz değerli kardeşlerim. Yine diyelim ki Allah Semi, Alim, Basir, Sıfatlarına sahiptir. Yani Allah işitir, görür, bilir. Bunlar Rabbül Alemin'in sıfatlarıdır. Bu sıfatlar Rabbimizin aynı zamanda semi olan ismine, Alim olan ismine, Hakim olan ismine işaret eder değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle. Şimdi anlatacağım şu üç ilkeyi isim ve sıfat ilminde İsim ve sıfat tevhidinde bilmemiz gerekiyor. Aslında çok zor değil. Bu dersi tekrar tekrar dinlediğiniz zaman inanıyorum ki Allah'ın izniyle bu konuyu çok daha iyi kavrarsınız. Birinci madde bilmemiz gereken bu konuda üç madde var. Birinci madde Allah'ın isimleri Allah Subhane ve Teala'nın fiillerinden türetilemez. Allah'ın isimleri Allah Subhane ve Teala'nın fiillerinden türetilemez. Ne demek bu? Bu kaide bize neyi üretiyor? Yani biz Allah'ın sevme fiilinde şüphesiz ki Allah ayetlerinde şöyle buyuruyor. يُحِبُّونَهُمْ Onları sever. Yani Rabbul Alemin kendi zatına sevme fiilini ayıp görmüştür. Bakınız yani biz o zaman Allah'ın bu sevme fiilinden seven, kerih görme fiilinden kerih gören, gazaplanmasından da gazaplanan, iradesinden de irade eden, gelmesinden de gelen diye bunlardan isimler türetemeyiz. Bunlardan isimler türetemeyiz. Yani biz allah Teala'nın fiillerinden Fiillerinden Rabbul Aleminin kendine has olan fiillerinden sevmek, öldürmek, haşretmek, diriltmek gibi bu fiillerinden bir isim türetemeyiz kardeşler. Bu bir ilkedir. Ancak ikinci maddeye geldik. Allah'ın sıfatlarını Allah Subhanahu ve Taala'nın fiillerinden türetebiliriz. Bakınız Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarını Allah Subhane ve Teala'nın fiillerinden türetebiliriz. Birinci maddede Allah-u Teala'nın isimlerini fiillerinden türetemeyiz dedik. Ama ikinci maddede Allah'ın sıfatlarını Allah Subhane ve Teala'nın fiillerinden türetebiliriz dedi. Ne demek bu? Örneğin Allah'ın sevmesinden seven sıfatını, kerih görmesinden kerih sıfatını, Pazaplanmasından, Gazap sıfatını Allah'a layık görebiliriz. O halde Allah'ın fiillerinden sevme, diriltme, haşretme, öldürme, rızık verme gibi isimler türetemeyiz. Ancak Rabbul Aleminin fiillerinden sıfat türetebiliriz. Demin bunları değerli kardeşlerim örneklendirmiş oldum. Üçüncü maddemiz bu konuda ve son maddemiz Allah'ın isimleriyle ibadet ederiz. Örneğin Abdul Kerim Kerim'in kulu demektir Abdul Aziz kulu demektir Ancak sıfatını anarak Abdul Kerem Cömet kulu Abdulrahmet rahmetin kulu Abdullahizzze İzzetin kulu demeyiz yani sıfatlarla birlikte anamayız ancak rabbimizi isimleriyle beraber anarız yani Kerim, Abdurrahman, Abdülaziz deriz. Allahu Teala'nın isimlerini bu anlamda birlikte zikredebiliriz. Ancak mesela şöyle Abdurrahme, Abdülizzet diyemeyiz. Yani rahmetin kulu veya izzetin kulu diyemeyiz. Zira rahmet Allah'a işaret etmez ki. İzzet Allah'a işaret etmez ki. Ancak Allah'ın kendi isimleriyle Allah'a dua edilir ibadet edilir o şekilde zikredilir ve anılır değerli kardeşlerim yine Allah'ın isimleriyle çağrıda bulunabiliriz örneğin mesela ya rahim ya rahmen ya tevveb ya cebbar ya gaffar ya kerim gibi böyle hitap edebiliriz böyle bir çağrıda bulunabiliriz ancak ya Allah'ın rahmeti ya Allah'ın izzeti, ya Allah'ın iradesi, ya Allah'ın lütfu diyemeyiz. Yani Allah'ın sıfatıyla birlikte bu şekilde anlamız doğru değildir. Çünkü biz değerli kardeşlerim burada Allah-u Teala'nın sıfatını zikretmekle mevsuf olan Allah Subhane ve Taala'yı vasıflandırmış olmayız. Yani sıfat burada mevsuf hükmünde değildir. Yani sıfat burada izzet, rahmet gibi sıfatlar mevsuf dediğimiz Allah'ın ismi hükmünde değildir. Ayrıca rahmet Allah değildir, Allah'ın ismi değildir. İzzet Allah'ın ismi değildir ancak sıfatıdır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Allah subhane ve taala'ya biz duada ve seslenmede ve çağrıda ancak onun isimleriyle ne yaparız? Sesleniriz. Rabbul Alemin'den bu şekilde isteriz. Mesela Allah Azze ve Celle bize diyor ki Siz bana dua edin, ben de size duanıza icabet edeyim. Dolayısıyla dua ederken ancak Allah ismine Allahu u Teala'nın haber verdiği isimleri anarak ona dua edebiliriz. Bunun dışında başka bir şeyle Allahu Teala'ya dua etmek asla doğru değildir değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Değerli Müslümanlar İbn-i el-Hambeli bakınız şöyle demektedir. İlimlerin en şereflisi Allah'ı kuluna tanıtan, sevdiren, onu tevhidlemeye çağıran ilimdir ki o da isim ve sıfat tevhidini içeren ilimdir. Subhanallah yani üzerinde durduğumuz bu ilim Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını kavrama, öğrenme, Celaline layık tarzda billeme ve tanıma ilmi İbn-i Racab el bize haber verdiğine göre ilimlerin en güzelidir. Neden? Çünkü insan burada Rabbini tanıyor. Rabbi hakkında bilgi ediniyor. Ona kulluk edecekse, ona dua edecekse ancak onun güzel isimlerini ve sıfatlarını bildiği takdirde güzel kulluk eder. Bilmediği takdirde, tanımadığı takdirde nasıl çağıracağını, nasıl dua edeceğini bilmediği takdirde nasıl kulluk edebilir ey değerli kardeşim? Dolayısıyla bakınız kimi ilim ehli nazarında isim ve sıfat ilmi ilimlerin en güzelidir, en şereflisidir. Zira bu ilim kulu Rab, Rabbimize en güzel bir şekilde, Rabbimiz kuluna en güzel bir şekilde kendini tanıtmış oluyor değerli kardeşlerim. Bu tevhid çeşidini Allah ve Resulünün ortaya koyduğu tarza kabul edeceğiz. Yani isim ve sıfat tevhidini Allah ve Resulünün haber verdiği tarzda doğrulamak zorundayız. Eğer biz Allah ve Resulünün haber verdiği şekilde doğrulamazsak tevhid tamamlanmaz. Sohbetimizin seminerimizin başında bir söz söyledi. Biz Allah'ın isim ve sıfatlarını Allah'ın bize bildirdiği ve Peygamberinin iman ettiği ve ashabının doğruladığı ve selefinin izlediği gittiği metot yolunda iman eder ve tevhidler doğrularız dedi. Dolayısıyla isim ve sıfat tevhidinde, ilminde Allah ve Resulünün haber verdiği tarzda bir iman gereklidir. Aksi halde tevhid noksan kalır. Ayrıca Kur'an ve sünnetin haber verdiği bir ismi inkar ettiğimiz takdirde tevhidi bozarız, dinden çıkarız. Bir kimse... İsim ve sıfat tevhidinde tevhidi bozan bir durum ortaya koyduğu takdirde uluhiyet tevhidini de bozar. Böylece uluhiyet tevhidi onun nazarında da batıl olur değerli kardeşlerim. Bu açıdan isim ve sıfat tevhidi esastır ve bunu bilmemiz lazım. Müşrikler bu konuda yine Rabbul alemini doğrulamıyorlardı. Nasıl Allahu u Teala'yı uluhiyet tevhidinde inkar ediyorlardı ise... Yine isim ve sıfatında da Rabbul Alemine küfrediyorlardı, şirk koşuyorlardı. Bakınız Rabbimiz, Rad Suresi 30. ayetinde bu gerçeği ortaya koyuyor. Ve hum yekfuruna bir بِرْرَحْمَنِ Onlar Rahman'ı inkar ettiler. Buradaki Rahman'dan maksat hem Allah, Allah Azze ve zatına delalet eden güzel isim Rahman'dır. Hem de Rabbimizin o güzel sıfatıdır. Burada Rabbul Alemin'in bu güzel ismini bakınız müşrikler inkar ediyordu, küfrediyordu. Rabbul Alemin de onların küfrettiğini haber veriyor. Dolayısıyla Allah Subhane ve Teala'yı Kur'an'ın haber verdiği isimlerle ve Nebiullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize sahih hadislerinde haber verdiği isim ve sıfatlarıyla bilmek zorundayız. O halde isim ve sıfat konusunda tevhid ehli Müslümana düşen vacip nedir? Allah'ı Kur'an'ın ve sahih sünnetin isimlendirdiği ve sıfatlandırdığı gibi celaline layık tarzda isimlendirmek ve sıfatlandırmakla ancak iman edecektir. Bu iman vaciptir. Bu tevhidin bütünlüğü için gereklidir ve geçerlidir. Bir kimse bu ismi ve sıfatı inkar etse Allah'ı tevhidlememiş olur değerli kardeşlerim. O halde isim ve sıfat tevhidi Allah'ın kendi zatını kullarına tanıttığı tevhidin kendisidir. Bu tevhidin çeşidinde Allah zatına yakışmayan isim ve sıfatlardan beridir. Bugün kimileri mesela Rabbul Alemine Tanrı ismini veriyorlar. Tanrı ismi Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isim değildir. Allah Subhane ve Teala'yı bazıları zikrederken şöyle zikrediyorlar. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah böyle bir zikir dediğinde yoktur, sabit değildir derken Allah'a, Allah'a yakışmayan isimlerle yaklaşmaktalar. Böylece Allah'a hevalarından, akıllarından isim türetmektedirler. Ey değerli kardeşim, o halde aklımızdan, hevamızdan, ilimsizliğimizden Allah'a isim aramaya kalkmayalım. Biz Allah subhane ve ta'ala'nın güzel isimlerini ve sıfatlarını öğrendik, tanıdık. Onlarla Rabbimize intica ettik, dua ettik de geride aklımızdan, hevamızdan isimler türetmek mi kaldı? Ey değerli kardeşim bu konuda dikkatli olmalısın. Ehl-i sünnet bu tevhid üzerinde ittifak halinde olup Allah'ın celaline layık olmayan isim ve sıfatları nefiy eder. Yine isim ve sıfatlarını asla temsile, tahtile, teşbihe kaçmadan ispat eder. Yani bu yollara kaçmaksızın bu kavramları kullanmaksızın ne yapar? Doğrular ey değerli kardeşim. Bakınız selef alemi. İmam Şevkanı Rahimahullah şöyle demektedir. Bu ümmetin selefi ve imamları sıfatla alakalı delilleri tahrifsiz, tatilsiz, tevilsiz, teşbihsiz zorlamaya kaçmadan zahirine uygun bırakırlardı. Onlara bu konu ile alakalı soru sorulunca ayetlere denin olarak okurlar dediler ve deninmektedir demekten sakınırlar. Allah'ın ayeti hakkında Allah böyle dedi. Biz daha başka bir şey bilmeyiz, zorlamayız, konuşmayız ve Allah bize bu konuda konuşma izni vermemiştir derlerdi. Subhanallah şu imanın güzelliğine bakın. İsim ve sıfat tevhidi yolunda izlenen doğru metodun güzelliğine bir bakın. Yani Allah ve Resulünün haber verdiğinde ne yaparlardı doğrularlar. Konuşmazla ileriye gitmezler, zahirine göre iman edenler dediler ve denildi kelimelerinden uzak kalırlar. Asla bir tevüle, teşbihe, temsile, tatile, teklife, teczime yönelmezlerdi. İşte bu ümmetin selefinin isim ve sıfat tevhidi konusunda izlediği, gittiği temel, prensip, ilke, dinamik, kriter, yöntem budur ey değerli kardeşim. Sen de bu yol üzerinde gitmek zorundasın. İşte büyük selef aliminin naklettiğimiz yani İmam Şevkani'nin ifade ettiği bu sözler bizlerin değerli kardeşlerim önünü açmaktadır. Bize yol göstermektedir. Bizler Allah'ın isim ve sıfatlarını o halde celaline layık bir şekilde tevhidler ve selefimizin anladığı tarzda doğruladığı istikamette gider ve doğrularız. Yine bu alim bakınız şöyle demektedir yani İmam Şevkani. Selef isim ve sıfatlar hakkında zahirden ayrılmaz. Bilgileri olmadıkları ilim üzerinde durmaz ve, tevhid, ve tevil etmezdi. Ve tevil etmezdi. Bu akide söz ve fiillerinden bilinen ve mezhep olarak karar kıldıkları bir ilimdir, bir bilgidir. İşte Selef önderlerinden İmam Şevkan'ın sözü bize bu gerçekleri ortaya koyuyor. Yani Selef İsim ve sıfatlar hakkında zahirinden ayrılmaz, tevil, teşbih, temsil, tatil yapmaz. Allah hakkında ilmi olmadan konuşmaz. Peygamberden ve ashabından duymadığı haberlere intifat etmezdi. Ancak bugün birileri İmam Ahmed bin Hanbel'in usulü de haber verdiği, sünnetle sabit olan Rabbimizin isimlerini ve sıfatlarını bir grup insanlar inkar etmektedirler. Bunlar Peygamber'in sünnetini ayıplamakta, dışlamakta hadisleri, ahak hadisler görerek, akidede hüccet kabul etmeyerek bu ümmetin Resulünün ve ashabının ilk dönem ashab ve tabinin asla ortaya çıkartmadıkları, söylemedikleri bir bilgiyi ortaya atarak hadisleri akidede hüccet görmeyerek sapık bir yolu tercih etmişlerdir. E değerli kardeşlerim, Allah'ın ve Resulünün haber verdiğini ne sahih olarak bu ümmetin kabul ettiği hadisleri kabullenmemek, reddetmek sapıklıktan daha büyük bir sapıklık değil midir? En büyük sapıklık Allah ve Peygamberinin kavilleri arasında ayrımcalık yapmaktır. Eğer bir mümin kendisine bir Kur'an'dan ayet geldiğinde doğruluyorsa yine sahih bir hadisle bu ümmetin en muteber imamları tarafından... Kendisine Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı bir sahih hadis geldiğinde onu da doğrulamak zorundadır. Doğrulamayan bu insan sapıktır, zındıktır ve bu dinden uzaktadır değerli kardeşlerim. Çünkü bu din kitap ve sünnetin dinidir. Bu din kitap ve sünnetin haber verdiğidir. Bu din Allah ve Resulünün bize haber verdiği ve selefin bize anlattığı ve anlayışında gittiği yolun adıdır. O halde ey değerli kardeşlerim. Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda. Allah ve Resulü ne haber veriyorsa doğrulayacağız. Alimlerimize müracaat edeceğiz. Onların bize bildirdiği gibi o isimleri ve sıfatları hiçbir tevhile, teşbihe, tatile, temsile, teklife, teczime demin bu anlattığım, bu söylemiş olduğum, açıklamalarını yaptığım kavramlara yönelmeksizin iman edeceğiz, bilmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Allah kendisine örneğin, Rauf, Rahim, Kerim, Basir, Semî, Alim, Hâdi, Halim gibi sayamayacağımız kadar güzel isimler vermiştir. Bu isimlerin tümünü iman edip doğruluyoruz ve celaline layık isimler diyoruz. Allah'a yakışan en güzel isimlerdir diyoruz ve bu güzel isimlerle Rabbul Âlemin'e ibadet ediyoruz. Bu güzel isimleri anarak Rabbimize ibadet ediyoruz. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Cebbar, Ya Gaffar gibi bu güzel isimleri zikrederek iman ediyoruz değerli kardeşlerim. Allah subhane ve taala'ya bu güzel isimlerle ibadet etmenin yollarını arıyoruz. Allah kendisini yine dileyen, seven, razı olan, gülen, kafirlere buğzeden, eden, semadan inen, arşına istiva eden, Kazap eden olarak nitelendirmektedir. Bu sıfatlarına onun haber verdiği gibi ve Peygamberinin iman edip doğruladığı gibi biz de iman ediyoruz. İsim ve sıfat ilmi ve tevhidi bunu gerekli kılar değerli kardeşlerim. Bizler Ahne Sünnet akidesine bağlı müminler olarak tümüne böylece bu şekilde iman ediyor. Allah'ın isim ve sıfatları konusunda asla sapık fırkaların saptıkları gibi bir yola sapmıyoruz. Bakınız Allah. Ayetinde şöyle buyurmaktadır. O Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Meliktir, kuddustur, selamdır, mümindir, müheymindir, azizdir, cebbardır. Allah koştukları ortaklarından münezzehtir. El-Haşr suresi 59. ayet-i kerime değerli kardeşlerim. Yukarıda bakınız. Haber verilen bütün isimler Allah'ın en güzel isimleridir. Biz bu isimlerin tümüne iman edeceğiz eyn sünnet dışı fırkalar, buraya dikkat edelim kardeşlerim, tevile ve taatile kaçmışlar, böylece sapık bir yolu seçmişlerdir. Allah'ın ve Resulünün haber verdiklerini bu ümmetin selefinin doğruladığı ve iman ettiği gibi doğrulamamışlar, tevile ve taatile kaçarak sapık bir yolu seçmişlerdir. Peki, yani bunlar isim ve sıfat ilminde, Tevil ve tatili neden yapmışlardır? Onları buna sürükleyen değerli kardeşlerim, bir korkularıdır, iki nasarı anlamada aklı temel ölçü görmeleridir. Birincisi korkularıdır, yani Allah'ın mesela sıfatları konusunda eğer teşbihe kaçarız korkusuyla ne yapmışlardır? Ya tatil yolunu ya da tevil yolunu tercih etmişlerdir. Bir başka ikinci maddeyle de akıllarını nasları anlamada temel kriter ve ölçü görmüşler. Heyvalarını, arzularını akıllarına uyarak Allah'ın haber verdiği ve peygamberin dediğiyle bize bildirilen isim ve sıfatları ya takille inkar etmişler ya da teville değerli kardeşlerim sapık bir yola kaydırmışlardır ki onların bakın kaçışları bir korkudan kaçarken yani doğru yola gitmek isterken daha batıl, daha sapık bir yola düşmüşlerdir değerli kardeşlerim. Örneğin bu konuda rafiziler, cehmiye, mu'tezile tatil yolunu seçmiş, eşaliler ve maturidiler ise tevil yolunu seçerek ehl-i sünnet ve cemaatin kabullenmediği bir usulü hata yolla değerli kardeşlerim ne yapmışlardır? Terk etmişlerdir ki bu onlara asla yakışmamıştır. Oysa Sünnet değerli kardeşlerim asla Allahu Teala'nın ispat ettiği ve Peygamberinin bize haber verdiği isim ve sıfatlarda teşbih'e gitmez. Örneğin Allah Subhane ve Teala'nın eli vardır, yüzü vardır, gözü vardır değil mi kardeşlerim? Allah Subhane ve Teala'nın bu eli, yüzü ve gözü konusunda asla bir teşbih'e gitmez. El ve yüz ve göz Allah'ın celaline layık olan Allahça onun zatına yakışan isimler ve sıfatlardır der. Bu şekilde tasdik eder. Bu güzel sıfatları Allahça güzel sıfatlar der. Allah'ın celaline layık olan sıfatlar olarak kabul eder. Asla insana benzetmez. Böylece bir kriter ve bir usul belirler. Ve bu sapık fırkaların gittiği yoldan uzak olduğunu değerli kardeşlerim haber verir. Bu halde en sağlam yol, en doğru yol ehl sünnet ve cemaat dediğimiz selef-i salihinin yolu ki bu yolun adı değerli kardeşlerim Taifa Mansura'nın adıdır. Ve bu yolun adı Fırkan dediğimiz doğru yola iletilmiş necata ermiş olan topluluğun yolunun adıdır. Bu yol Resullerin ve ashab-ı kiramın Tabiinin ve tebe-i tabi izlediği yolun adıdır. Rabbim bizi bu güzel yoldan uzaklaştırmasın değerli kardeşlerim. Değerli Müslüman kardeşlerim. Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek imanımızı arttırdığı gibi ona hakkıyla kulluk etmemizi sağlar. Diyelim ki Allah subhane ve teala'nın muhabbet ve vedud sıfatlarını bilmemiz onu sevmemizi getirir. Allah'ın gazabını bilmemiz ve onun intikam sahibi olduğunu bilmemiz, onun emirlerine, yasaklarına daha sağlam tutunmamızı, haramlarından sakınmamızı getirir. Korkumuzu arttırır. Böylece Rabbimizin hudutlarını korumamızı sağlar değerli kardeşlerim. Diyelim ki Allah Subhanahu ve ta'ala'nın semi, yani işiten olduğunu bilmemiz, hakkı ve hayrı söylememizi getirir. Yine Allah Subhanahu ve ta'ala'nın rahim. Rahman, metin, kerim, gafur, cebbar ve hafız, hasib, şafi, gani olduğunu bilmemiz ve tanımamız ibadetimizi, kulluğumuzu arttırır, kabimize mutmainlik verir ve Rabbimizi tanıdığımız bu güzel isim ve sıfatlarla daha doğru bir yol çizeriz, imanda ve amelde sıratı müstakimi elde ederiz ey değerli kardeşim. Rabbini tanıyan bir kulla Rabbini tanımayan bir kul eşit olur mu? Alimle cahil bir olur mu? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Rabbini en güzel isimlerle sıfatlarla tanıyanla ona kulluk eden en zor şartlarda en ferah anında bile Rabbinin ismine ve sıfatına iman ettiğinden dolayı ona yolunda asla istikametten sapmayan müminle Rabbini tanımayan, ismini bilmeyen, nasıl anacağını, nasıl kulluk edeceğini bilmeyen bir insan hiç eşit ve bir olur muydu değerli kardeşim? O halde isim ve sıfat ilmini bilmek gerekir. Allah'ın isimlerini bilmek gerekir. Sıfatlarını doğrulamak gerekir. Bunları da bu ümmetin selefinin doğruladığı gibi değerli kardeşlerim doğrulayacağız. O halde son noktada değerli Müslüman kardeşlerim son olarak isim ve sıfat tevhidi demek Allah'tan ve Resulünden gelen haber verilen güzel isim ve sıfatları bu ümmetin selefinin iman ettiği gibi kabullenmek, iman etmek ve tevhidlemektir. Değerli kardeşlerim. Toplam 3 seri olaraktan size aktarmış olduğum 3 usulle tevhide vusul sohbetimizi, seminerimizi bu seminerimizle değerli kardeşlerim noktalıyoruz, bitiriyoruz. Bana burada başarı veren ve bitirmeme kolaylık sağlayan o Rabbul Alemine hamd ederim, şükrederim. Ona ne kadar hamd etsem, şükretsem azdır ey değerli kardeşlerim. Rabbim bize dünya ve ahiret saadetini ve nimetini sevdirsin. Dünya ve ahirette tevhid yolundan ayırmasın. Bizleri urbubiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında hakkıyla Rabbini billeyen müminlerden eylesin. Bu üç dersimizi hakkıyla dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve çevremize davet etmeyi bize kolaylaştırsın. Allah subhanehu ve ta'ala bizi... Selefin akidesinden, tevhidin istikametinden, Allah ve Resulünün haber verdiği sahi din yolundan bizi uzaklaştırmasın, tevhidden ayırmasın, bizlere iman ve güzel ahlak versin. Allah konuşmalarımızı, amellerimizi veçhine layık bir söz ve amel kılsın, sadece kendi veçhine, kendi veçhine layık sözlerle konuşan müminlerden eylesin. Şüphesiz ki bütün sözler ve ameller onun becmine layık olmadıkça baştır, epterdir, sonu yoktur. Rabbim, sizleri dünya vahredde, inşallah sadeterdirsin. Üç usulle tevhid'e usul adlı seminerimizi burada bitirdik. Bu küçük hacmi küçük olan değerli kardeşlerim çalışmamı Rabbim inşallah mizanıma salih hemen olarak yazar. Ve katında inşallah bir hasenat olaraktan kabul görür. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfirüke ve etûku ileyk. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Muhabbetlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ane ve berekatuhu.